Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Su hakkında bugün e, Hasan Kehf ile ilgili konuşacağız ama Ona geçmeden önce ee, günden beri, gündemde olan bir meseleyi kısaca anmak istedik. Doğal sit alanı olan Alakır Vadisi'nde HES yapılmasına imkan yoktur yönünde. Kesinleşmiş bir yargı hükmü vardı. Hı hı. Ancak buna rağmen bir e, megavatlık kapasite artırımı için ÇED gerekli değildir kararı alınmış. Hem de Enerji Bakanlığı'ndan alınmış. Ve bunun üzerine buradaki firma inşaata başlamış. Hatta kaymakamlık da gönderdiği yazıda Şirket inşaata devam edebilir. Bunda bir sakınca yoktur demiş. Bundan biraz e, bahsedelim, öyle girelim dedik. Evet, Alakır'da aslında uzun zamandan beri HES'lere karşı ciddi bir mücadele e, devam ediliyor. Evet. E, yani iki kişinin üzerinde şekillendi diyemeyiz. E, evet, e, orada İstanbul'dan Hı, e, e, ve Tuğba, Tuğba evet, e, göç edip bir yeni yaşam kurma çabası içerisindeydiler ama e, bizatihi onların da yaşam alanlarını etkileyen e, HES'lere e, yapımı söz konusuydu. Evet. Ve buna karşı e, bir zamandan beri gelişen bir mücadele var ve tüm Türkiye'deki işte çevre aktivistleri, işte e, diğer sosyal alanlardaki hak savunucularının da sahiplendiği bir mücadele şekillendi. En evet. son kararın açıklanması, yani Danıştay'ın verdiği kararlar var. E, hatta durdurma yürütmeyi durdurma kararlar kararları da vardı. Buna rağmen Hı -hı. E, firmaların faaliyetlerine devam ettiği süreçler de oldu. Bugünün e, de ifade ettiği gibi son e, evet burası Hı -hı. bir sit alanıdır, Asla burada inşaata e, izin verilemez Hı -hı. E, kararına rağmen e, dün de işte böyle bir e, haberle. Tekrar e, alana inşa şirketin girdiğini evet. e, duyduk e, ama inançımız kuvvetli bu doğrultuda çünkü şimdiye kadar da bu tür girişimler oldu her birinde püskürtüldü. Bundan e, sonra da püskürtülecek. Evet, evet hem iki, iki bir karar var hem de kararlı bir mücadele var bu açıdan e, hı hı. sosyal medyada dün akşamdan beri gündemdeydi çok sayıda destek mesajı atıldı alakırı yanımız yanında olduğuna dair Hı -hı. insanların e, böyle devam eden bir süreçten bahsedelim istedik. Evet. Şimdi buna benzer e, vahim bir gelişmenin yaşandığı Hasan Keyfi konuşmaya başlayabiliriz. Hasan Keyfi yaşatma girişimi aktivisti aynı zamanda su kampanyası kampanyasında aktivistlerinden Ercan Ayboğa hattımızda. Evet Ercan merhaba hoş geldin programımıza. Merhabalar size de hoş bulduk. Evet Arjan. Şimdi son olarak Hasankeyf'te sürekli bir şeyler oluyor. Ulusu Barajında da gelişmeler oluyor ama son olarak 4 Haziran'da bir basın açıklaması yapıldı. Bu Zeynel Bey türbesinin taşınması ile ilgili Hasankeyf'te evet. şeyden çarşıdan Zeynel Bey türbesine kadar bir yürüyüş yapıldı hatta buradan başlayalım. Ondan sonra da neler oluyor? Önce son gelişmeleri daha sonra da işte genel olarak Ulusu Barajı ve Hasankeyf'ten biraz bahsedelim istiyoruz. Evet, evet. E, 4 Haziran günü e, onlarca e, Batmanlı ve Hasankeyf'le aktivist, duyarlı insan Hasankeyf Hı -hı. içine bir yürüyüş yaptı. Yarım saatte merkezden e, kale kapısından Denebe Türbesi'ne yürüdük. Kale kapısı kapalı. Kaleye e, 6 yıldır giriş yok. E, kalenin kapanmasına birlikte Hasankeyf'in ekonomik olup çökmesi için başlangıcı da oluyor. Evet, yıllar ee, önce bundan... defalarca kapatılmıştı zaten kale. Evet. Hı -hı. Yine yani aynı şekilde. Binçli e, hesaplı sinirli bir şekilde Hı. oradaki ekonomi ve turizm berberin gör. Şimdi Zener Bey türbesi geç bu yıldan itibaren çok gündem'e girdi. E, çok haberler çıktı. Zener Bey türbesi ilk yerin taşından taşınması hedeflenen eserlerden biridir. hatta ilkidir evet. ee, bundan dolayı da böyle bir önemi var Genel yani Bey Türbesinin e, üzerine durmak yani taşmaya biz temel olarak iki nedenle dolayı karşıyız bir e, eserlerin yerinden alınmasını yanlış buluyoruz başka bir mekanda anlamını yitireceğini iki teki evet. olarak eserlerin taşınamayacağını yani bunları yıllardır söylüyoruz. Hı, Bey ile evet, bunun en iyi örneklerinden biri. En somut örneklerinden bir tanesi. Çünkü Zeynel Bey e, türbesinin e, kendi özel koşulları var değil mi Ercan? Yani taşınamaz nitelikte. Yani i̇lk gerekçe e, bütün tarihi eserler için geçerli bir bütünlük arz eder olduğu coğrafyayla, e, kültürüyle. Bu elde var bir ama ikinci özellik ise Zeynel Bey türbesine yönelik bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani taşınmasına imkan vermeyecek evet. nitelikte bir eserden bahsediyoruz. Evet. Biraz bu burayı açabilir miyiz? Zeynel Bey 650 yıl önce kuruldu. Ee, İran'da e, yaygın bir mimariye göre Zagros e, Dağları'nın bak yani Kuzey Mezokta ve Anadolu bölgesinde özellikle e, bu tarz mimarinin ilk örneğidir. Yani özellikle mozaiklerden kaynaklı. E, böyle bir önemi var uzun süre halkın kültüren yaşamında önemli bir e, yere sahiptir. Evet. E, Zeyner Bey Türbesi böyle göze çarpan eserlerden biri. E, eserin kendisi e, taşlardan oluşuyordu ama tabii çok harçla kullanılmış. Hı hı. E, taşları küçük, Bo bahsettiğim mozaikler var, hı. E, böyle çok e, kombinasyonlu bir e, yapı, e, çok çeşitli. E, e, zaten eser hassas bir konumda, hafif pizza kulesi gibi hafif bir eğilimi hı hı. var. Hı hı. Evet. E, yani çalışması var, birçok böyle koruma sağlamlaşma çalışmaları oldu son on beş yılda, hiçbiri başarılı olmadı. Deney. B türbesi nasıl taşınır diye hep soruyorduk. E, bu yılın başında e, DSE'yi ve yüklenici şirket Erbu e, bir raylı sistemle, bir ayrı sistemle e, bunu taşıyacağını ilan etti. Evet. Yani eseri olduğu gibi ya da yan yatırarak bir şekilde ray'a taşıma taşıyacaklarmış. Raylı Bizim bir sistem... Var kuruyorlar ve oraylı sistemin üzerinde eseri bir bütün halinde taşıyabileceklerini iddia ediyorlar. Doğru mu anlıyoruz? Öyle anlaşıyoruz. Yani e, şu an e, ilan ettiler. 2 kilometre kuzeye doğru yani Yeni Hasankeyf'in yanında bir işi yapılacak. Hasankeyf Arkeolojik Parka bu evet. eseri taşımak istiyorlar. Tabii ki e, yol yokuşlu, engebeli e, bir iki Dünyada böyle bir tecrübe yok. Yani böyle <gülüyor> hassas bir eserin dair taşınması. Yani biz baktık da göremedik. <gülüyor> yani dünyada böyle bir tecrübe yok. İlkini bunlar yapacak demek ki Ercan. Evet. Şimdi bir adım geri gidelim. 2009 yılında Avrupalı hükümetler felit eminatını geri çekerken, nedenlerden biri <gülüyor> hatta ki teki işte kültürel eserlerin taşınamaması veya taşınması sonucu büyük zarar görmesi. Öyle diyelim burada evet. ee, bunu da hatırlataram yani uzman, uluslararası uzmanlar komitesi komiteleri kurulmuştu. Bir dikiltemiraflan kiydi. O zaman bunu tespit ettiler. Ee, ama bizim hükümet yok yapacağım edeceğim diyor. Ee, ve bir şirket getir. Bu şirket enteresan. Eğer bu diye bu şirket e, Bosna'da işte Mostar köprüsünü restore etmiş. Evet. E, bundan çok övünür. E, iyi yapmış da olabilir. Onda bir çok bilginiz yok. Ama köklü var olan bir yapı yerini et, e, restore etmek, etmek evet. bir şey taşımak apayrı bir şey. Bu şirketin de herhangi bir tecrübesi yok. Hı -hı. Dünyada böyle bazı eserler zamanında taşınmış ama onlar da genelde büyük taş parçaları tarafından oluşan eserlerdir. Yani bunda tam tersi söz konusu küçük taş parçaları ve bolca harç Harçten var yani mümkün oluşuyor. değil böyle bir şey kesilip taşınacak falan tek parça halinde. Akıl var mantık yani var ya. Yani ederler falan da yapıştırıp birleştirirler. Takvi harç kullanırlar. Bambaşka bir renkte. Evet. Çok Köprüde olduğu var. gibi. Köprüyü de öyle yaptılar ya Hasankeyif'teki köprüyü. Köprü, köprü şey yapıyorlar köprüyü kaplıyorlar taşlarına. Evet kaplıyorlar. değişik Böyle renkler harçlar falan. Evet bir beyaz taş kullanıyorlar mavi bölgesinden. Ee, Harç da su geçirmiyormuş, <gülüyor> kaplıyorlarmış. Yani taşlar da mevcut köprüye e, yapışık şekilde kuruluyor. Bir ayak bir ikinci ayak sırada <gülüyor> ee, böyle bir şey iddiasını bulunuyorlar Şu, su geçilmez, baraj falan gitti mi? E, baraj göreyi tekrar çekildi bir e, köprü açığa çıkacak ama işte tabii ki farklı şekilde o taşlar kaldı bir daha. Yani evet. bu artık e, sürekli bir yani, köprü bir tahribat, tamam yıkım olmasa da bir tahribat başladı köprüden. Evet, yani. doğru. Köprü de göze çarpan eserlerden birisi. Devlet e, hükümet şöyle yaklaşıyor: Bakıyor en göze çarpan eserler hangisi? Bunlara ilgili bir çözüm ortaya atalım. Çözülmüş e, gibi görünen şeyler orta, evet. ortaya atıyorlar daha. Beni Algı var yani her bu şirketin alması için bir algı. İdaresidir, yönetimidir, e, yapmasıdır. E, Köprüyü de işte kaplayarak kurtarıyoruz sanayetinden. Köprüyü taşıyamayacaklarını zaten anladılar. E, diğer önemli eser e, El Luysk camisidir. Eski Arslan Keyif Çarşısı'na olduğu yerde onu nasıl yapacaklar evet. onu da bekleyeceğiz. Toplam e, 12 ile 30 eser arası taşınacak deniyor da e, göreceğiz önümüzdeki dönemlerde ne yapacaklar. Ama tahminim bu ki. ...bu keşlerin dışında hiçbir şey yapmayacaklar. Gerçekten siz olarak. Evet. Ayrıca... E, ...Ercan şöyle bir şey de olacak... ...değil mi? E, yanlış biliyorsak... ...lütfen düzelt. E, bu kaya e, evler... E, ...sular altında... ...kalacak mı? Belli bir miktarı. E, mağaraları... Mağaralar. Hı -hı. Evet. Evet. Beş bin beşi de fazla... ...mağara var. Yani Kapatokya'ya göre... ...iki kat fazla. Evet. İnişli fazla. E, bu mağaralar hemen hemen hepsi çoğunluğu su altında kalacak. Hı. Hmm. E, hmm. Üst Hasan Keyf'te, Yukarı Hasan e, su altında kalmayar mağaralar da var ama çoğunluğu e, su altında kalıp kaybolacak. Mağaralar, Bituluk'a e, üzerinde oturmuş kale, hı, hmm. küçük saray vesaire vesaire vesaire e, dar olduğu, olduğu tepe. Bunlar su altında kalırsa ve büyük oranda ...oyulma olacak... Ee, ...bu kayaların çökme riski var. Hı hı. Bunu güzel kazıyıcılar kendileri diyor. Böyle bir risk var. Yani o gördüğümüz muhteşem... ...kayalar, yamaçlar... ...çökme riski yüksek. Ee, mağaralar da tabii bundan birlikte... ...bir yok olacaktır. Evet. Bir e, tarihinden bir miktar... ...bahsedelim. Sonra... E, ...devam edelim. Şimdi bu Hasankeyf... E, ...işte bahsettiğimiz mağaraların içerisinde bir dönemde insanlar yaşıyordu. Yani yerleşim alanı aynı zamanda 1960'lara evet. kadar. Geleneksel yerleşim alanları. E, evet insanlar. ve işte tam da 1960'larda dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Hasan Keyfi e, gezerken... ...mağarada yaşayan insanları görünce bu durum modern Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz e, <gülüyor> diyerek... E, işte yeni yerleşim alanı mı diyoruz Ercan? Daha doğrusu mağaralardan insanların çıkmasına ve beton evlerde yaşamasına emretmiş. Yani evet. ...ciddi bir orada şey var... E, ...askeri hatta e, müdahale var... E, ...bu kaya evlerine bir daha... ...dönmelerine engel olmak için... ...insanların... E, ...bir şeyde... Karakol ...karakolda yapılmış, evet. e, yapılmış durumda... E, ...o tarihten sonra da işte... E, ...sit alanı ilan ediliyor... ...aslında... ...çok hmm. özgün... E, ...bir yer ve turistlerin de... ...çok ilgisini çekebilecek bir yer... E, ...ama... İnsanlara örneğin o kaya evlerin içerisinde herhangi bir şekilde müdahale Hı -hı. etmelerine izin verilmiyor. Turizm yapmalarına izin verilmiyor. Ee, yani. Evet yeni otel ya da bilmem ne açmalarına izin verilmiyor. Öyle bir yer yani uzun yıllar boyunca insanlar hem evlerinden edilmiş hem ekonomik olarak değerlendirememişler. Var olan o e, işte kültürel doğal yapıyı çünkü sit alanı olarak ilan edilmiş. Şimdi ise... ...bütün bu şey göz ardı edilip... ...sular altında bırakılır... ...bir durumda. Evet. Akıl sır e, erebilecek bir mevzu değil... ...anlaşılan. Kesinlikle. Şunu da ekleyelim. ...insanların o... E, ...oyulmuş mağaralarda yaşaması... ...veya eski Hasankeyf'in... ...içinde yaşaması... E, ...Hasankeyf'in bugüne taşınmasının... Da ...temel nedenlerinden biridir. Aynen. Evet. E, böyle bir bağlantı kurmak gerekiyor... E, ya Hasan Keyifler kaç yüzyıllar önce oradan geçmiş olsaydı o tüm yapılar, hemen, hemen çoğu yapıları bir görmeyecekti. Olmayacaktı. Ee, kale olsun, e, eski camiler falan olsun, eski diğer olsun. Bunlar tamamen yok olmuş olacaktı. Ee, böyle bir şey, e, böyle bir bağlantıyı görmek lazım. Tabii ki insanlar kendi ihtiyaçları dolusuna etkilerde bazı gitmişler ama küçük çapta Hı hı. Özünü tahrip etmeyecek şekilde çoğu zaman. Bunun nedeni, söylemenin bir başka nedeni de şu, hükümet bunu çok söyler. İşte i̇nsanlar içinde yaşadı, şey yıktı, e, halen de yıkmaktadır. Biz olmasak sanki tamamen yok olup gidecek, kimse ilgi göstermeyecek, para da olmayacak. E, Korunun taşınmasına ilişkin böyle bir algı da yaratıyor. Biz olmasak zaten yok olup gidecek. Halbuki öyle değil. insanlar varken yaşıyorlar. Yaşıyor, yani. evet. Oradan çıkarılması sonucu aslında, zaten keşif başladı. 60'lara kadar da 10 bin nüfusu vardı. Bugün resmen olarak 3 bin daha da altına düştü. Tabii ee, insanlara daha ekonomik daha... şey bile vermiyorsunuz ki, yani hiçbir şey yapamayınca orada mecburen ekonomik evet. olarak başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Çok büyük bir e, ekonomik oyun da oynanıyor. Yani orada sadece o gün bugün yani 60'lardan beri de sanki en yoksul ilçelerden biri Türkiye'de h Evet. Evet biz gidip görme imkanına sahip olmuştuk cidden büyüleyici bir e, yer yani Hı. bazen kelimeler bile e, kifayetsiz kalabilir öyle bir güzelliği anlatmak da evet. yani suyun ve taşın e, bu kadar uyumlu e, şekillendiği kültürün, ve kültürün bir, evet, e, bir coğrafya bulmak neredeyse e, imkansız gibi zaten geçtiğimiz e, aylarda e, gerçekleşmiştir değil mi? Avrupa kültür mirasının en tehlikeli evet. Hı -hı. Europa Nostra sürecinden de evet bahsetsek iyi olmuş. Evet, e, yani çünkü o listeye evet. alındı Hasankeyf. 7 tane Avrupa'da 2 senede bir galiba 7 tane en büyük tehlike altında olan kültür ve doğa mirası olan yerler belirleniyor. Hasankeyf de o listenin içinde şimdi. Evet biraz da bundan bahsedelim mi Ercan? Kısa olabilir. Evet, evet e, buyur. Şöyle Avrupa Nostra'ya başvuruyu geçen yıl yaptık yazdın. Evet. E, yaptık derken e, İstanbul'dan bir dernek Kültür Bilincin Geliştirme Vakfı yani Birlikte yaptık onun üzeri yürütük. Biz e, Aslan Keif Meters diye bir grup var Aslan Keifler başkalarından oluşan Görünür insanlar Birlikte bir başvuru yazılardık 2013'te e, de hazırlamıştık Başvuruluştuk İlk 7'ye girememiştik evet. İlk 7'ye girmemiz önemli Bu Europa Nostra e, STK'ların ee, başvurabilecekleri bir oluşum ee, UNESCO'ya alternatif yaratılmış aslında hı hı. Ee, iki yılda bir oluyor Avrupa Nostra'ya bir e, alan girmesi tabii ki duyarlılığı arttırabiliyor ee, dünya kamuoyunda evet. mücadele edenler bir güç veriyor Avrupa Nostra'ya zamanla önemli büyüdü böyle bir yapılanma aynı zamanda Avrupa Nostra'ya şeyle sunuyor ee, e, o alanı risk kreçelik altındaki alanı yani alana e, kolay yoldan krediler falan da imkanı sunuyor. Böyle bir strateji girerken özel bir hmm. öyle bir imkanı da olabilir. Yani hükümet istese şimdi Hasankeyi'nin korunmasına yönelik baraj değil de korunmasına yönelik milyonlarca euro hatta yüz milyonlarca, yüz milyonlarca euro alabilir. Orayı turizm, koruma turizm Planları çerçevesine geliştirmek istiyorsa yani olanaklar var hı hı. ve oradan gelecek gelir zaten çok daha fazla. Yani ekonomik alan olarak bakarsak, evet. istisayar ekonomik e, açı verleyici değil, buranın yaşam alanı olarak korunması daha önemli. Avrupa Nöstray öyle anlamamız lazım. Bu hı. Ağustos ayında bir niyet gönderecekler. Bir uzmanlar komitesi oluştu. İçin alanlarla, boyutlarla ilgili. Bu heyetler gelip incelemelerde bulunacaklar ve önerilerde bulunacaklar nasıl olabilir falan diye. Yani. Tartışıyoruz şu an. Ee, çünkü hükümet karar almış, baraj inşa ediyor. O, Nerede? Evet. da kesin tutumunu falan e, bizle birlikte belirleyecek. E, o, yani böyle hükümet tamamen bloke etmesini. Büyük olanaklar da sunmuş oluyorsun Evet yani şey diye bakmamak lazım Ercan değil mi? Hani bu iş bitti artık Baraj inşaatı neredeyse tamamlanmış durumda İşte sular da artık Hasankeyfi e, Boğacak ve Dicle Vadisi'nin Pek çok yerine yapılacak bir şey yok diye Asla düşünmemek gerekiyor Yapılacak aslında çok şey var Yani bunun örnekleri de var dünyadan Onlardan da biraz bahsedebilirse e, e, İki örnek Vereyim e, Biri Thailand'da uzak bir ülkede, e, burada önemli bir nehir üzeri. Mekong'un bir ana e, yan kollarından biri, Değil bir baraj yapıldı 25 yıl önce. Evet. E, bu nehir geniş e, akış miktarı çok yüksek, ortalama saniyede bir metreküp e, nehir sisteminde on binlerce insan balışlıktır. Balışık alanda çalışıyor. Yani 10 bin, 100 bin insan. Balışık alan. Hı hı. Ha, e, sıcak bölgeler olduğu için, tropikal bölge olduğu için balık yoğunluğu yüksek. Ve insanlar temel olarak balışıklardan geçiyor. Ha balıkçılıkların, evet Baraj olunca balıklar gidip gelemiyor, yüreğemiyor. Bu çok ciddi etkiledi. Yani baş, inşaat döneminde de protesto oldu. Hep bir şeyi başardılar 13-14 e, yıl önce. Ee, şeyi başardılar pardon ee, barajın bundan sonra her yıl 3-4 ay falan suyu bırakması hmm, çok evet. yüksektir ya bir 30 metre 40 metre falan evet. ee, önemli alanları su altında da bırakıyor tabii ama su seviyesini düşürmesi balıkların gidip gelmesini, yüremesini sağlıyor ve e, balıkçıların çoğu geçimine devam edebiliyor böyle hmm. bir ara formül buldular Evet. İkinci örnek Yunanistan'da, yani komşu ülkede evet. orada ülkenin en büyük nehri Aleixoz olması lazım ismi hı hı. üzerinde bir baraj kurulduğu bir hest amaçlı yarayetlik amaçlı bir baraj kuruldu ee, inşaat bunun geçmişi de 30-40 kila dayanıyor taşması 10-12 evet, yani. yıl hı hı. önce falan inşaatı bitiyor da sadece de bitiyor ama. Hiçbir zaman işletmeye alınmıyor. Burada ha. bir köy var su altında kalan tamamen. Onlar ve çevresindeki çok kuruluş direniyor. Ee, 300 megawatt e, elektrik üretimine karşı ve başarılı oluyor. Mahkemeler kabul ediyor. 10 yılda fazla da Hı -hı. öyle duruyor. Ee, kimse göç etmiş değil. Evet mücadele tamam. etmiş o insanlar arada. yani. Ha, böyle bir şey. Yani, evet. e, mümkün olabilir. Bu her şey. Yunanistan ekonomisi açısından önemli sayıdır. Ee, elektrik hattı yüksek olabilir. Yüzde 6, 7, bulan bir. Öyle denince bir şey. En azından 5. Ama yine de e, halkın direnişi sonucu, tam sonucu, araç, e, yani HES dağırsız etmeye alınıyor. Evet. Umarım evet. burada da öyle olur diyelim. Yani. Evet yani bütün dünyanın ortak sahiplenebileceği kültürel doğal e, bir miras. E, şimdi barajın teknik özelliklerine, Ilısı Barajın teknik özelliklerine giremedik bu programda. Evet, Ama hani e, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez derler ya. E, yapılacak Ilısı Barajı kaybedeceklerimizin yanında e, neredeyse e, getirisi Zolgu, evet e, hmm. çok az olacak. E, başka alternatifler üretilebilir. Zaten biliyoruz e, Hasan Keyif girişiminin de önerdiği çeşitli çözüm önerileri vardı. Bunlar hayata geçirilebilir sorun eğer sadece enerji ise. Hmm. E, sadece enerji olmadığını da biliyoruz ama buna da e, giremeyeceğiz çünkü e, programımızın ha, sonuna, sonuna geldik. Eee biz kısa oldu Hasan yani. Keyif Yaşatma girişiminin daha doğrusu bütün aktivistlerin ortak attığı bir slogan vardı. Ee, hmm. Ercan onu hatırlatabiliriz belki. Ee, Dicle aksın, Hasan keyfine baksın ee, hmm. diyelim. Evet. Haftaya evet. da. Sen çok teşekkürler katıldığın için. Hı -hı. Evet teşekkür ederim Teşekkür ediyorum. Gelişmeler var tabii son dönemde olan. Evet ama ee, programımızın sonuna de... geldik ya çok kısa böyle bir bir iki cümle ya da hiç açmayalım başka bir programda da ele alabiliriz onu cümle. Tamam. Ee, Hasan Keyiflilerin nakline ilişkin yeni bir genelge e, yayınlandı. Geçen yıl yayınlamıştı. İtiraz ettik, mahkemeye gittik. Şimdi e, eksik olan bir yasa vardı, onu hükümet çıkardı. Şimdi genelgeyi güncelledi. E, bu sorun vardı. Hükümet kendi açısından çözdüğüne inanmıyor. Evet. O da bir büyük bir tartışma konusu Hasan Keyiflilerin. Mağduriyetle ilgili bir durum. Evet. Yani biz bugün aslında biraz böyle tarihi eserler boyutuna bakabildik. Biraz kültür mirası boyutuna ama e, söylenecek çok şey var. E, yani hem Hasankeyf'le hem Dicle ile hem de ile ilgili. Ancak maalesef sonuna geldik programımızın. E, tekrar teşekkür ediyoruz sana. Su hakkından bu hafta bu kadar diyelim. Haftaya evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Su hakkı